Manço, 2 Ocak 43'te İstanbul Üsküdar'da doğdu. İsmail Hakkı Bey ve Rikkat Uyanık Hanım'ın ikinci oğullarıydı. Doğduğunda 2. Dünya Savaşı yıllarıydı, 2 yıl önce doğan abisinin adını Savaş olarak koymuşlardı. Ailesi artık savaş bitsin, Barış gelsin diyerek şimdi doğan çocuklarına Barış ismini vermişlerdi. Böylece Türkiye'de bu isme sahip olan ilk kişi Barış Manço olmuştu. İlkokula Kadıköy Yeldeğirmeni Mustafa Kemal Paşa İlkokulu'nda başlar. 4. sınıfı Ankara Marif Koleji'nde okuduktan sonra 5. sınıfı okumak üzere tekrar Kadıköy'e gelir. Manço 1957 yılı Ramazan bayramında çok sevdiği babaannesini kaybeder. Yıllar sonra babaannesi için bir şarkı yazacaktır. Bu şarkı hepimizin yakından bildiği Gül Pembe'dir. Güz yaz olur, barış bir gün toprak olur Sil göçün, durma durma Barış bir gün, baba olur Yani sonunu değiştirdiniz biraz. Değiştirdim çünkü o barış der oradaki kelimeyi o söylesin. Nasıldı sonu? Ben beste yaptığım zaman barış bir gün toprak olur diye bitiriyordum da. Anne ee, nasıl değiştirdi evet. Ben onu hiçbir zaman bir anne olarak hatta hiçbir anne söyleyemez. Manço annesinin ses sanatçısı olması sebebiyle müziğe yatkındı. Henüz 14'ündeyken Galatasaray Lisesi'nde okuduğu sıralarda kurar ilk grubunu. Kafadarlar. Bugünün ünlü ekonomistlerinden Profesör Dr. Savaş'a katta bu grubun saksafoncusudur. Yine Galatasaray Lisesi'nde Haramiler grubunu kurar. Bu grupla da o dönemin popüler müziklerinin coverlarını seslendirir. 15'inde ilk kez sahneye çıkar. Yeğeninin düğününde Elvis Presley'den iki şarkı seslendirir. 17'sinde ilk 45'liğini çıkarır. The Jet and Tewis'in USA Neden Türkçe değil diye soracak olanlar için de içine çıt çıt çedene Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, ve annesinin derlediği bir türkü olan ''Kızılcıklar mu" isimli türküleri de ekler. 11. sınıfı üst üste 2 yıl geçemeyince Özel Şişli Kolejine gider ve 1963'te diplomasını alır. Diploma alır almaz da düşer gurbetin yollarına. Hedefte Paris vardır. Salyangoz yüklü bir kamyonla hem tercümanlık hem de şoför yardımcılığı karşılığında önce Lyon'a ardından da otostopla Paris'e gider. Amacı burada Güzel Sanatlar Akademisi'nde okumaktır. Ancak maddi sıkıntılar sebebiyle burada tutunamaz ve Belçika'da yaşayan abisinin yanına gider. Belçika'da bazen garsonluk, bazen tercümanlık yaparak, bazen de orada yaşayan Türklere Türk filmlerini izleterek geçimini sağlar. Ancak müzikten hiçbir zaman uzaklaşmaz Barış. Arada bir Paris'e giderek plak şirketleriyle görüşür. Ünlü Fransız komedyen Henry Salvador'un şirketinden 1964'te 4 parçalık bir albüm çıkarır. Bu albüm çıktığında o zamanlar radyoda yayın yapan Engin Erman, Paris'ten gelen plağın üstünde koskoca Barış Manço yazmasına rağmen plağı Fransa'da müzik yapan genç şarkıcı Barış Manso olarak sunar. Ancak programı dinleyen annesi radyoyu basarak ya benim oğlumdan bahsediyorsunuz onun adı Barış Manço der. Bunun üzerine program sunucusu anonsu tekrarlar ve hatasını düzeltir. Fransa macerasından sonra Belçika'da da Les Mistigris isimli bir gruba katılır barış. Bu grupla çalıştığı yıllarda Aman Avcı Vurma Beni ve Kol Düğmeleri isimli parçaları kaydeder. Bu grupla birlikte Almanya, Belçika, Fransa ve Türkiye'de konserler verir. Ancak bu grubun Türkiye'ye girmesi oldukça zordur. Bu nedenle grupla 1967'de yollarını ayırır. 22 yaşına geldiğinde Paris'in dünyaca ünlü müzik oyunda Olimpia'da iki şarkı seslendirir. Babyster ve Jenny Jenny. 24'ündeyken büyük bir trafik kazası geçirir. Bu kazanın kendisine hatırası ise bıyığının altındaki kesiktir. Bu kesiği kapatmak için bıyık bırakmaya başlar. Ama sadece bıyık bırakmak da yetinmez, saçlarını da uzatır Barış. Aynı yıl yeni bir grupla yoluna devam eder. Bu grubun adı Kaygısızlardır. Grubun üyeleri arasında şu anda MFF olarak bildiğimiz grubun üyelerinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner de vardır. Ancak 2 yıl sonra diğer grup üyelerinin biz yurt dışında yapamayız demesi üzerine Barış'la yolları ayrılır. Barış tekrar Avrupa'dan bir grup arayışına içine girer. Barış Manço ve adında bir grup kurar. Bu grubun üyeleri arasında İngiliz de vardır Tunus'u da, Amerikalı da vardır Kafkas da. Barış Manço da böyle bir gruptan çok şey öğrenecektir. İşte o efsane şarkı Dağlar Dağlar'da bu grupta çalışması sırasında ortaya çıkar. Barış bu şarkıyı hem annesine senin oğlun Alatürk'a söyleyemez diyen Müzeyyen Senar gibi müzisyenlere cevap olsun diye hem de 31 Ocak 1970'te evlenip 6 ay evli kaldığı Mary Kloda ithafen besteler. Barış'ın Dağlar Dağlar adlı 45'liği 700 bin satınca listelerde Cem Karaca, Erkin Koray ve Moğolların arasında kendine yer bulur. Aynı yıl bu albüm ona altın plak ödülünü kazandıracaktır. 1971 yılına gelindiğinde artık Barış Manço büyük bir sanatçı olmuştur. Moğollar grubuyla Fransa'da çalışmaya başlar. Bu grupla İşte Hendek İşte Deve, Katip Arzu Halim gibi şarkılara imza atar. Ancak Moğolların tamamen yurt dışında çalışmak istemeleri nedeniyle grup üyelerinden Engin Yörükoğlu ile beraber gruptan ayrılır ve Türkiye'ye döner. Artık ölümüne dek kendinden ayrılmayacak yepyeni bir grup kurma zamanı gelmiştir. Celal Güven, Ohanes Kemer, Özkan Uğur ve Fuat Güner gibi isimlerle birlikte Kurtalan Ekspres kurulur. Bu grupla birçok başarıya imza atacaktır. 1972'de yani 29 yaşındayken Kurtalan Ekspres'te ilk 45'liğini çıkarır ve sonrasında 20 ay kadar sürecek olan askerlik görevini yerine getirir. Bu süre içinde de daha önceden hazırlanmış olan Lambaya Püfte 45'liği piyasaya sürdürür. Askerden döner dönmez de Gönül Dağı yayınlanır. Askerden teris olmasının ikinci gününde askerliğin gazıyla Hey Koca Topçu Genç Osman şarkısına klip çeker. Bu klip bir hatıra olarak kalacaktır. 1975 yılında Türkiye'nin sayılı rock albümlerinden olan 2023'ü çıkarır. Aynı yıl gerçek hayat arkadaşıyla benim her şeyim dediği Lale Manço ilginç bir biçimde tanışır. Ablasına misafirliğe gelen Lale telefon etmek için ablasının üst kat komşusuna çıkar. Kapıyı açan Barış telefon edebilir miyim diye soran Lale'ye benimle evlenirsen edebilirsin der. Lale de neden olmasın cevabını verince telefon görüşmesini yapar. Telefon konuşmasını tamamladıktan sonra Lale borcum ne kadar diye sorar. Barış da evleneceğiz ya ne parası der. Ve gerçekten de 1978 yılında da evlenirler. Bu evlilikten Doğukan Manço Hazar ve Batıkan Zorbey dünyaya gelir. 1976 yılında ise yine Avrupa'da kariyer yapma planlarına girer. Neredeyse bir yıl kadar Belçika'da kalır ve Barış Manço isimli bir albüm çıkarır. Bu albüm Belçika, Hollanda, Fransa, Fas ve Fildişi sahillerinde de piyasaya çıkacaktır. Barış Manço bu albümüyle beklediği başarı elde edemez ancak beklemediği bir şekilde Fas, Romanya gibi ülkelerde liste başı olur. Sonuçta Barış'ın albümü 17-18 ülkede dinlenmesine rağmen bazı nedenlerle Avrupa'da kariyer yapma hayalleri yine suya düşmüş olur. Mancho'nun büyük bir hayat birikimi vardır ve bundan her yaş grubunun yararlanmasını ister. Bu nedenle 1988'de TRT1 televizyonuna bir teklifte bulunur. Bu teklif 7 yaşına da 70 yaşına da hitap edecek bir gezi programı olan 7'den 77'ye programıdır. Bu program için oluşturulan çekim ekibi dünyanın bir ucundan diğer ucuna 150'den fazla ülkeyi gezer. 500 bin kilometreden fazla yol kat eder. Böylece Mancho ve ekibi dünyanın etrafını 12 kez dolaşmış olur. Toplumdaki bozulmaya kayıtsız kalmamak için politikaya da soyulur. 30 yıldır yapmak istediği projelerini hayata geçirmek için Doğru Yol Partisi'nden kendisine bir teklif gelir. Bu teklife çok sevinmiştir. Teklifi değerlendirerek Doğru Yol Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkan Adayı olur. Amacı özellikle anne çocuk sağlığı, eğitim, hastane gibi projeler geliştirmektir. Onu eleştirenlere ise ben bir şarkıcı olarak gelmedim dünyaya, düşüncelerimi aktarmak üzere geldim diyordu fakat kalbi ona daha fazla siyaset yapması için izin vermemişti. Doktorların tavsiyesiyle siyaset hayatı başlar. 1982 yılında onu ilk defa yoklayan kalbi 99 yılında aramızdan ayrılmasına sebep olur. 31 Ocak 1999'da gece saat 23.30'da hastaneye getirildiğinde bir saat önce yaşama gözlerini yummuştur Barış abi. Barış Manço eğer yaşasaydı daha birçok proje imza atacaktı. Zira çok geniş kapsamlı bir tarih belgeseli hazırlamayı düşünüyordu ama olmadı. O tüm Türkiye'nin kalbine girmeyi başarmıştı. Ancak kalbine yenik düşmüş ve girdiği kalplerde kalıcı bir iz bırakmayı da başarmıştı.